Merhaba Açık Radyo dinleyicileri. Kulak verdiğiniz için teşekkürler. Ee, kısa kısa doğayı gözeten farklı ve özenli uygulamalardan bahsedeceğim bu programda. Ee, Finlandiya'daki bir süpermarket zinciri ile başlayalım. Ee, bu süpermarket zinciri yiyecek israfını azaltmanın akıllıca bir yolunu bulmuş. Ülke genelinde bulunan 900 mağazada saat 21'den sonra Happy Hours Mutlu Saatler e, uygulaması başlıyor. Saat 21'den sonra et ve balıkta %60 indirim yapılıyor. Bu vesileyle geceye doğru son kullanma tarihi yaklaşan ürünleri elden çıkarmış oluyorlar. E, durumu kazan kazan win-win'e çevirmişler. Market kazanıyor çünkü nasıl olsa son kullanma tarihi yaklaştığı için bu ürünleri bir yerlere bağışlamak zorunda kalacaklardı. Müşteriler de çok ucuz fiyata yiyecek almış oluyorlar. Böylece atıklar da azalmış oluyor. Gıda atığı önemli. Gıda atığı çoğunlukla iklim krizine etkili bir çözüm olarak görülmüyor. Enerji gıdadan daha fazla konuşuluyor iklim krizine çözüm olarak. Fakat yakın tarihli bir Birleşmiş Milletler raporu var. Bu rapor insan tüketimi için üretilen gıdaların üçte birinin tüketilmediğini ortaya koyuyor. Bu da 680 milyar dolar değerinde 1.3 milyar ton yiyeceğe tekabül ediyor. Gıda kaybı ve israf nedenleri gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler arasında ve bölgeler arasında büyük ölçüde farklılıklar gösteriyor. Bu bölgeden bölgeye, ülkeden ülkeye değişebiliyor nedenleri. Kayıp ve atığın azaltılması, sera gazı emisyonlarını azaltıp gıda güvenliğini sağlayabilecek, artırabilecek boyutlarda. E, Süpermarketler önemli çünkü gıda atıkları konusunda fark yaratacak önemli kanallar. Ancak bazı maddi kayıpları göğüslemeleri gerekiyor. E, yaptıkları 2 al 1 öde kampanyaları fazla tüketimi teşvik ediyor ve insanlar aldıkları şeylerin hepsini tüketmiyorlar. 2 e, al 1 öde kampanyaları yerine, son kullanma tarihi yaklaşan yiyeceklerin fiyatlarının düşürülmesi daha makul bir uygulama tabi ki de burada bireylere de görev düşüyor sorumluluk düşüyor bireylerde de yiyeceklerinden daha fazlasını satın almama sorumluluğuna sahip olmalılar alışveriş yapmadan önce buzdolabına kilere şöyle bir göz atmak ve gerçek ihtiyaçları saptamak lazım son kullanma tarihi yaklaşanları ee, tükettikten sonra yenileri alınmalı. Tatile gitmeye yakın dolap tıkabasa tüketilmeyecek ürünlerle doldurulmamalı. Bazen insan evden çok dışarıda zaman geçireceği e, günleri zamanları biliyor. O zamanlarda da e, ev için çok o, alışveriş e, yapmamaya özen göstermek gerekir. E, bir de belki ee, bu Finlandiya'da süpermarketin uyguladığı Happy Hour Mutlu Saatler uygulamasından e, etrafımızda tanıdığımız market ve bakkallara bahsedebiliriz. E, benzer uygulamayı onlar da yapabilirler. Şimdi gelelim başka bir konuya. Bilmiyorum çamaşır yumuşatıcısı kullanır mısınız? Çamaşır yumuşatıcı, yumuşatıcıları ile ilgili bir yazıya ve araştırmaya rastladım. Çamaşır yumuşatıcıları Kıyafetler için de sağlık ve gezegen için de çok iyi değiller. Kullanmak için geçerli bir sebep yok aslında. Çamaşırları yumuşatmadıkları gerçeği de var. En azından kendi tecrübem öyle. En son çok önce çamaşır yumuşatıcı almıştım. Ve çamaşırları yumuşatmadığını görünce yumurtalı bulaşıkları yıkamak için kullanmıştım. Çamaşır yumuşatıcısını yumurta kokusunu gidermesini umduğumu hatırlıyorum. Sonra da zaten yumuşatıcıların doğa ile cilt ve çamaşırlarla çok da barışık olmadıklarının farkına varıp çamaşır yumuşatıcısı almaktan vazgeçmiştim. Bunlar belki de bilinen bilgiler ama yine de tekrar etmekte fayda var. Çamaşır yumuşatıcıları kıyafetler ve çevre için kötü üstelik boş boşuna da bir masraf. Çamaşır yumuşatıcıları belki 50 yıl önce matah bir şey olabilirdi. Çamaşır deterjanlarının etkili olmadığı, kıyafetleri sertleştirdiği ve kaşındırdıkları zamanlar e, işe yaramıştır illaki ama artık çamaşır deterjanları değişti e, hep bir yeni formül çıkıyor e, yeni formül deterjanlar hem temizleme e, hem de yumuşatma da yeterince iyiler bu nedenle durulama veya e, kurutmada yumuşatıcı eklememize gerek yok ee, bu yumuşatıcılar ince ve kayganlaştırıcı bir film e, tabakasında kumaşı kaplıyorlar. Bu film e, sürtünmeyi azaltıyor giysilerin kayganlaşmasını sağlayıp statiği önlüyor. E, yumuşatıcı negatif statik yükü nötralize etmek için pozitif bir yük ekliyor. O yüzden de havlular böyle bir kabarık kabarık duruyorlar. Bir de kokusu kumaş kalacak şekilde e, tasarlanmış. E, tüm bu özellikler kulağa hoş geliyor tabii ki de. E, ama bunlar vücudumuzun zararlı kimyasallarla temas etmesine neden oluyorlar. Yumuşatıcıların giysileri daha yanıcı hale getirdiğine dair bulgular da var. Ve bunların solunum ve ciltle ilgili sorun yaratan bileşikler içerdiği de biliniyor. Yumuşatıcılar cildi tahriş eden ve kanser riskini artıran maddeler ve renkler de içeriyorlar. Çoğu yumuşatıcılarda kanserojen olan veya kanserojen olarak bilinen ve yaygın olarak bulunan toksinlerin bir listesi sık sık yayınlanıyor. Bunlar çamaşırlara da çok iyi gelmiyorlar beyazlarda leke ve makinede kalıntı bırakabiliyorlar çamaşırda yumuşak bir film oluşturuyor bu da çamaşırın yeterince temizlenmesine engel de olabiliyor yumuşatıcı olmadan havlular yumuşacık olabiliyormuş bunu sağlayan da sirke. Yine karşımıza kahraman sirke çıkıyor. Her derde deva sirke. E, Makinemizin e, kumaş, e, çamaşır yumuşatıcı e, bölmesine e, bir fincanın dörtte biri kadar saf beyaz sirke e, kullanacakmışsınız. Havları yumuşatıp sentetik kimyasallarla kaplamak yerine bakterileri temizliyormuş bu sirke. E, koku içinse deterjan gözüne leke yapmayacaksa bir iki damla saf esans yağı eklenebilir. Esans bir beze sürülerek diğer çamaşırlarla birlikte makineye de atılabilir. E, bu deterjan miktarı da çamaşırın yumuşaklığında etkili oluyor. Fazla deterjan çamaşırları sertleştiriyor. Önerilen deterjan miktarının yarısını kullanmakta sertleşmeyi azaltabiliyor. Ee, şimdi bir müzik arası verelim. Ee, Sylvie Vartan'dan La Marissa'yı dinleyeceğiz. La sen ve la Et pourtant les yeux fermés moi j'entends mon père. Merhaba tekrar Açık Radyo dinleyicileri. Silvi Vartan'dan La Maritza'yı dinledik. E, Biyofiliya programındayız. Programın ilk yarısında Finlandiya'da 900 şubesi olan bir süpermarketin saat 21'den sonra happy hour, mutlu saatler başlatıp son kullanma tarihi yaklaşan ürünleri %60 daha ucuza sattığından bahsettik. E, bu da atık gıdayı engelliyor tabii ki de. Hem market kazanıyor hem de e, insanlar daha ucuza yiyecek almış oluyorlar. Bir de... E, iki al bir öde kampanyalarından daha iyiler e, çünkü o zaman tüketeceğimizden daha fazlasını da almamış oluyoruz. E, diğer bir konumuz çamaşır yumuşatıcılarının gereksizliği üzerineydi. Yeni formül çamaşır deterjanları hem iyi temizliyor hem de yeterince yumuşatıyorlar. İlla ki yumuşak çamaşır isteniyorsa sirke de bu işlevi e, yerine getirebiliyor. Şimdi bir e, filmden e, bahsetmişken mek istiyorum. E, filmin adı e, Peril'deki pangolinler nadir bulunan e, pullunun e, hikayesi karınca yiyen pullunun hikayesi. E, nadir bulunan pangolinler e, hayati derecede ekolojik role sahipler ancak yok olmanın da eşiğindeler. E, pullu karınca yiyen veya Hint pangolini de deniyor bunlara. Ee, i̇ki cesur ve işini severek yapan vahşi hayat korucusu, nesli tükenmekte olan bu pangolini e, korumak için mücadele e, veriyorlar. E, bu e, karınca yiyen e, pangolin, e, pullu. Pangolin, Şu anda Pakistan'da yasa dışı yollarla e, geleneksel tıpta kullanılmak üzere e, pulları, kabukları için ihraç edilen bir hayvan. E, yaygın yasa dışı avlanma nedeniyle de tehdit altındalar. E, belgesel... E, Pangolini Keşmir ve Çakval'daki yasa dışı avlanmaya karşı koruma kurtarmak için mücadele eden iki cesur vahşi yaşam korucusunu anlatıyor, onları takip ediyor. Bu iki korucu tüm kuşlar ve diğer hayvanları avcılardan korumaya çalışıyorlar. Vahşi hayatın olağan ve sağlıklı dengeli olmasını gözetiyorlar. Belgesel pangolinle ilgili birçok yerel efsaneye dikkat çekiyor ve insanları Pakistan'ın inanılmaz vahşi yaşamı ve gelecek nesiller için korumanın gerekliliği konusunda eğitmeyi hedefliyor. Böyle bir umudu var. Koruma biyolojisini politik ve sosyal bir ortamda gösteren sade ve güzel hazırlanmış bir film. E, i̇ki korucudan bahsetmiştik, e, vahşi hayatı koruyorlar, e, avcıların e, avlanmasını engellemeye çalışıyorlar, yasa dışı avcılığı. E, koruculardan Navid Aşkar, e, bu hayvanı ilk gördüğünde, e, karınca yiyeni, ne olduğunu çok da anlamamış, e, beslenmesi ve ekolojideki rolü ile ilgili hiçbir fikri yokmuş. Bu hayvanlar buldukları her yeri kazıyorlar ve yağmur suyu içiyorlar ve bu yağmur sularının toplanmasını da sağlıyorlar. İlk bakıldığında hafifçe dinozora da benziyor, hantal görünüyor. Böyle ilk etapta çok sevilesi değil, o yüzden de yok edilmesi gerektiği hissini uyandırıyor. Noktürünel bir hayvan ve gece avlanmaya çıkıyorlar. Bir gecede binlerce böcek yiyebiliyorlar. İzini sürmek kolay çünkü her yerde çukurlar açıp bırakıyor. Bu çukurlar sonra başka hayvanlara da yuva olabiliyorlar. Bütün vücudunu kaplayan, enteresan, aslında çok da estetik pulları var, kabuğu var. Bu pullar onu tehlikeli gibi gösteriyor. Oysa bu pullar, kabuklar onu tilki, kurt ve leopar gibi hayvanlardan koruyor. Ayrıca bu kabuklar sayesinde böcek sokmuyor tehditle karşı karşıya geldiğinde de top şekline giriveriyor hemen bu kabuklar onun baş ve karın kısmını yumuşak olan baş ve karın kısmını koruyorlar tehlike varsa top şekline giriyor Başını ve karnını koruyor. Tehlike geçinceye kadar da top pozisyonda kalıyor. Bu kabuk gerçekten çok güçlü bir kalkan yaratıyor ona. İnsan haricinde kimse onu öldüremiyor. Civardaki genç avcılar köpeklerini onu öldürmeleri için eğitiyorlar. Kabukları içinde çeşitli söylentiler var. Kimisi kabuklardan kurşun geçirmez yelek yapıldığını, kimisi de ilaç yapılabildiğini duymuş. Çin ve Vietnam gibi ülkelerde etine de rağbet var. Yemek yapılıyor etinden. Bilimsel olarak kanıtlanmamakla birlikte kabukları pek çok hastalığı iyileştiriyor. Kabukları dekoratif olarak kullananlar da var. Boyunluk yapıp keçileri bufaloları koruması için boyunlarına asıyorlar. Bu işi yapan kişi sayısı da yok denecek kadar az artık. Sadece bir kişi var. Çiftçiler için vazgeçilmez. Çünkü zararlı haşerileri yiyor bu hayvanlar. Ee, bu karınca yiyenin e, kabuklarının e, ticareti yasal olmayan yollardan yapılıyor. Son 10 yılda 1 milyondan e, fazla pangolin ticareti yapı, yapıldığı tahmin ediliyor. 5 ee, sene önce de civara çingenler gelip çadır kurmuşlar. Burada yaşamaya başlamışlar. Böyle çadırın içinde çok fazla tencere kapkacak var. Bu tencerelerle ne yaptıkları sorulduğunda pangolinleri canlı canlı haşladıkları ortaya çıkıyor. Ee, bu pangolinler canlı canlı haşlandığı zaman da dilleri böyle dışarı çıkıyor. E, pangolinleri gece avlıyorlar e, kazdıkları tüneli takip ediyorlar e, buradan pangolinler dışarı çıkınca e, yumuşak başına vurarak öldürüyorlar pulların kilosunu yaklaşık 4000 liraya satıyorlar galiba e, eskiden e, çiftçilerin tarlalarında gözlerinin önünden sıkça geçen pangolinler artık çok azalmışlar e, pangolin kaçırıp öldürenlere verilecek ceza aslında 50.000 rupilerde olmalı. Sadece para cezası da değil hapis cezası engelleyici, e, caydırıcı olabilir aslına bakarsanız. E, i̇nsanların e, hani şunu bilmesi lazım. E, bu karayınca yiyen ölürse böcekler e, ciddi bir şekilde çoğalıp zarar verebilirler. E, bu o, hayvanları ve e, diğer hayvanları koruyan koruculardan birinin oğlu babasının ne iş yaptığını çok merak edermiş. Alır eline dürbünü babasını takip edermiş. E, babası bu küçük çocuğun vahşi hayatı tanımasını ve korumasını istiyor. E, Muhammed Ali... E, İjaz'ın bu filmi ekosistemi ve dengeyi çok sade bir şekilde anlatıyor. İzlemenizi e, tavsiye ederim açıkçası. E, bir programın daha sonuna geldik. E, Açık Radyo Prodüksiyon ekibine teşekkür ediyorum. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Biyofilya